İnsan dalgası bölümü sona erdi. Şimdi kentli hayvan. İnsanlar vahşi doğada evrildiler. Görece olarak dünya üzerinde yeni yeni, kabaca 10 ile 12 bin yıl önce başka türleri ve kendimizi evcilleştirdik. İlk tarım devrimi insanlığı nüfus artışının ve yerleşim odaklı toprak kullanımının yörüngesine oturttu artan sosyal organizasyon ve şehirlerin icadı el ele verip, son derece karmaşık ekonomik ve siyasi sistemlerin gelişmesine yol açtılar. 2008 yılında, tarihte ilk kez dünyadaki insan nüfusunun mühim bir kısmı şehirlerde yaşamaya başladı. Hepimiz, gelişi güzel de olsa, kentli hayvanlar olduk. Aşırılıklar Gezegelli